Katrenin zeyli. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rams: Arkadaş, vaktin evvelinde Kabe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak menduptur ki birbirine giren daireler gibi beytin etrafında teşekkül eden safları görmekle yakın saflar beyti ihata ettikleri gibi en uzak safların da alemi İslam'ı ihata etmiş olduğunu hayal ile görsün ve o saflara girmekle o cemaatı uzmaya dahil olsun ki o cemaatin icma ve tevatürü onun namazda söylediği her davaya ve her bir sözüne bir hüccet ve bir bürhan olsun. Mesela namaz kılan elhamdülillah dediği zaman sanki o cemaati uzmayı teşkil eden bütün müminler evet doğru söyledin diye onun o sözünü tasdik ediyorlar. Ve bu tasdikler hücum eden evham ve vesveselere karşı manevi bir kalkan vazifesini görür ve aynı zamanda bütün hasseleri, latifeleri, duyguları o namazdan zevk ve hisselerini alırlar. Yalnız musalleyinin Kâbe'ye olan şu hayali nazarı kastiği değil tebeyi bir şuurdan ibaret bulunmalıdır. İhtar, sathı arz mescidini Mütehalif ve muntazam harekatı ile tezyin eden o cemaat-ı uzmanın satırları andıran saflarının o güzel manzarası muhafaza edilmek üzere Alemi Misal sayfasında kalemi kader ile ilahi bir fotoğrafla tersim ve terkim edilmekte olduğu ihtimal ve imkandan hali değildir. Remz: Arkadaş, vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken Resul-i Ekrem Aleyhisselatü sünnetleri birer yıldız, birer lamba vazifesini gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir haddi şer'i zulmetli dalalet yollarında güneş gibi parlıyor. O yollarda insan zerre miskal o sünnetlerden inhiraf ve udul ederse şeytanlara mel'ab, evhama merkeb, ehval ve korkulara marez ve dağlar kadar ağır yüklere matiyye olacaktır. Ve keza o sünnetleri sanki semadan tedelli ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki onlara temessük eden yükselir saadetlere nail olur muhalefet edip de akla dayananlar ise uzun bir minare ile semaya çıkmak hamakatinde bulunan Firavun gibi bir Firavun olur. Remz: Arkadaş, nefiste öyle dehşetli bir nokta ve açılmaz bir ukde var ki zıtları birbirinden tebliğ eder ve aleyhte olan her bir şeyi lehte zanneder. Mesela güneşin eli sana yetişir, ziyasıyla başını okşar. Fakat senin elin ona yetişemez ve senin keyfin üzerine hareket etmez. Demek şemsin sana karşı iki ciheti vardır. Biri kurb, diğeri buut. Eğer senin ondan bayid olduğun cihetle o bana tesir edemez ve onun sana karib olduğu cihetle ona tesir edebilirim desen Cehlini ilan etmiş olursun. Kezalik, halik ile nefis arasında da bir kurp ve butt vardır. Kurp halikındır, but nefsindir. Eğer nefis uzaklığı cihetiyle, enaniyet ile halika bakıp, bana tesir edemez diye bir ahmaklıkta bulunursa, dalalete düşer. Ve keza, nefis mükafatı gördüğü zaman, Keşke ben de öyle yapaydım, böyle olaydım der mücazatın şiddetini de gördüğü vakit teami ve inkar ile kendisini teselli eder. Ey ahmak nokta-i sevda, halıkın ef'ali sana nazır değildir. Ancak ona bakar. Kainatı senin hendesen üzerine yapmış değildir ve seni hilkat-ı alemde şahit tutmamıştır. İmam Rabbani'nin radıyallahu an dediği gibi melikin atiyelerini ancak matiyeleri taşıyabilir. Remz. Arkadaş, bilhassa muztar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazen o gibi duaların hürmetine, en büyük bir şey, en küçük bir şeye musahhar ve mutî olur. Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir masumun duası hürmetine, denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeye başlar. Demek dualara cevap veren zat bütün mahlukata hakimdir. Öyleyse bütün mahlukata dahi haliktir. Remz: Kardeşlerim, nefsin en mühim bir hastalığı da şudur ki, küllü cüzde büyüğü küçükte görmek istiyor. Göremediği takdirde ret ve inkar eder. Mesela küçük bir kabarcıkta güneşin tamamı ile tecelliyatını ister. Bunu göremediği için o kabarcıktaki cilvenin güneşten olduğunu inkar eder. Halbuki şemsin vahdeti Tecelliyatının da vahdetini istilzam etmez. Ve keza delalet etmek tazammun etmeyi iktiza etmez. Mesela kabarcıktaki güneşin cilvesi güneşin vücuduna delalet eder fakat güneşi tazammun edemez yani içine alamaz. Ve keza bir şeyi bir şeyle tavsif edenin o şeyle muttasıf olması lazım gelmez. Mesela şeffaf bir zerre şemsi tavsif eder fakat Şems olamaz. Bal arısı sani hakimi vasıflandırır, ama sani olamaz. Remz arkadaş, küfür yolunda yürümek buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir. İman yolu ise suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi pek kolay ve zahmetsizdir. Mesela bir insan gövdesinin cihatı sittesini güneşlendirmek istediği zaman ya bir mevlevi gibi dönerek gövdesinin her tarafını güneşe karşı getirir veya güneşi o mesafeyi i bâid cel bile gövdesinin etrafında döndürecektir. Birinci şık, tevhidin kolaylığına misaldir. İkincisi de, küfrün zahmetlerine misaldir. Sual, şirk bu kadar zahmetli olduğu halde ne için kafirler kabul ediyorlar? Cevap, kasten ve bizzat kimse küfrü kabul etmez. Yalnız şirk, heva nefislerine yapışır, onlar da içine düşer, mülevves pis olurlar. Ondan çıkması müşkülleşir. İman ise, kasten ve bizzat takip ve kabul edilmekle, kalbin içine bırakılır. Remz, arkadaş, bir kelime-i vâhidenin işitilmesinde, bir adam, bin adam birdir. Yaratılış hususunda da, kudret-i ezeliyyeye nisbeten bir şey, bin şey birdir. Nev ile fert arasında fark yoktur. Rams, arkadaş, bütün zamanlarda bütün insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin için nazil olan Kur'an'ın harikulade haiz olduğu camiyet ve büs'at ile beraber tabakatı ı beşerin hissiyatına yaptığı müraat ve okşamalar bilhassa en büyük tabakayı teşkil eden avamınasın fehmini okşayarak tevcihi hitap esnasında yaptığı tenezzülât Kur'an'ın kemal-i belagatına delil ve bahir bir bürhan olduğu halde hasta olan nefislerin dalaletine sebep olmuştur. Çünkü zamanların ihtiyaçları mütehaliftir. İnsanlar fikirce, hisce, zekâca, gabavetçe bir değildir. Kur'an mürşittir, irşat umumî oluyor. Bunun için Kur'an'ın ifadeleri zamanların ihtiyaçlarına, makamların iktizasına, muhatapların vaziyetlerine göre ayrı ayrı olmuştur hakikat hal bu merkezde iken, en yüksek, en güzel ifade çeşitlerini Kur'an'ın her bir ifadesinde aramak hata olduğu gibi, muhatabın hissine, fehmine uygun olan bir üslubun, mizan ve mirsadiyle mütekellime bakan elbette dalalete düşer. Remz Arkadaş, dünyanın üç veci vardır. Birisi ahirete bakar, çünkü onun mezrasıdır. İkincisi Esma-i Hüsnaya bakar çünkü onların mektep ve tezgahlarıdır. Üçüncüsü kasten ve bizzat kendi kendine bakar. Bu vecihle insanların hevesatına, keyiflerine ve bu fani hayatın tekalefine medar olur. Nuru imanla dünyanın evvelki iki vecine bakmak manevi bir cennet gibi olur. Üçüncü vecih ise dünyanın fena yüzüdür ki zati ve ehemmiyetli bir kıymeti yoktur. Remz Arkadaş, insanın vücudu, bedeni emval-i miriyeden bir neferin elinde bulunan bir hayvan gibidir. O nefer o hayvanı beslemeye ve hizmetine mükellef olduğu gibi insan da o vücudu beslemeye mükelleftir. Aziz kardeşlerim, burada bana bu sözü söylettiren nefsimle olan bir münakaşamdır. Şöyle ki, mehasiniyle mağrur olan nefsime dedim ki: Sen bir şeye malik değilsin. Nedir bu gururun? Dedi ki, madem malik değilim, ben de hizmetini görmem. Dedim ki, yahu bu sineğe bak, gayet küçücük zarif elleriyle kanatlarını, gözlerini siler süpürür, her işini görür, sen de la akal onun kadar vücuduna hizmet etmelisin, diye ikna ettim. Takdir ederiz o zatı ki, bu sineğe nezafeti ilhamen öğretir, bana da üstad yapar, ben de onun ile nefsimi ikna ve ilzam ederim. Ramaz insanı dalaletlere sürükleyen cihetlerden biri de şudur ki ismi zahir ile ismi bâtının hükümleri ayrı ayrı oluyor. Bunları birbirine karıştırıp mercilerini kaybetmek mahzurludur. Kezalik kudretin levazımı ile hikmetin levazımı bir değildir. Birisine ait levazımatı ötekisinden talep etmek hatadır. Ve keza daire-i esbabın iktizası ile daire-i itikat ve tevhidin iktizası bir değildir. Onu bundan istememeli. Ve keza, kudretin taallukatı ayrı, vücudun cilveleri veya sair sıfatın tecelliyatı ayrıdır. Birbirine iltibas edilmemeli. Mesela, dünyada vücudun tedricidir. Berzahi aynelerde ani ve defidir. Çünkü icat ile tecelli arasında fark vardır. Remz. Arkadaş, İslamiyet, bütün insanlara bir nur, bir rahmettir. Kafirler bile onun rahmetinden istifade etmişlerdir. Çünkü İslamiyetin telkinatı ile küfrü mutlak, inkarı mutlak, şek ve tereddütte inkılap etmiştir. O telkinatın kafirlerde de yaptığı inikas ve tesirat sayesinde kafirlerin hayatı ebediye hakkında ümitleri vardır. Bu sayede dünya lezzetleri ve saadeti onlarca tamamiyle zehirlenmez. Bütün bütün o lezzetler elemlere inkılap etmez. Yalnız tereddütleri vardır. Tereddüt ise her iki tarafa baktırır. Deve kuşu gibi tam manasıyla ne kuş olur ve ne de deve olur. Ortada kalarak her iki tarafın zahmetinden kurtulur. Rems: Arkadaş, nefis tenbellik saikasıyla vazife-i ubudiyetini terk ettiğinden tesettür etmek istiyor. Yani onu görecek bir rakibin gözü altında bulunmasını istemiyor. Bunun için bir halikin bir malikin bulunmamasını temenni eder. Sonra mülahaza eder, sonra tasavvur eder. Nihayet ademini yok olduğunu itikad etmekle dinden çıkar. Halbuki kazandığı o hürriyetler ademi mesuliyetler altında ne gibi zehirler, yılanlar, elîm elemler bulunduğunu bilmiş olsa derhal tevbe ile vazifesine avdet eder. Remz arkadaş her bir insanın bir noktay istinadı bulunduğuna nazaran istinad noktalarının tefavütüne göre insanların yapabileceği işler de tefavüt eder. Mesela büyük bir sultana istinadı olan bir nefer bir şahın yapamadığı bir işi yapar. Çünkü noktay istinadı şahtan büyüktür. Evet kudreti ezeliye tarafından memur edilen Bau'da yani sivrisineğin Nemru'da olan galebesi ve bir çekirdeğin Falikul Habbi ve Neva tarafından verilen izin ve kuvvete binaen koca bir ağacın cihazatını malzemesini tazammun etmesi yani içine alması bu hakikatı tenvir eden birer hakikattir. Remz arkadaş katran amındaki eserimde Kur'an'dan ilhamen takip ettiğim yol ile ehli nazar ve felsefenin takip ettikleri yol arasındaki fark şudur. Kur'an'dan tavrı kalbe ilham edilen asay Musa gibi manevi bir asa ihsan edilmiştir. Bu asa ile kitab-ı kainatın herhangi bir zerresine vurulursa derhal mai hayat çıkar çünkü müessir ancak eserde görünebilir. Manevi asansör hükmünde olan murakabeler ile mai hayatı bulmak pek müşküldür. Vesayete lüzum gösteren ehli nazar ise etrafı alemi arşa kadar gezmeleri lazımdır ve o uzun mesafede hücum eden vesveselere, vehimlere, şeytanlara mağlup olup caddeden çıkmamak için pek çok bürhanlar, alametler, nişanlar lazımdır ki yolu şaşırtmasınlar. Kur'an ise bize asayı Musa gibi bir hakikat vermiştir ki nerede olsam, hatta taş üzerinde de bulunsam asayı vuruyorum, mai hayat fışkırıyor. Alemin haricine giderek uzun seferlere ve su borularının kırılmaması ve parçalanmaması için muhafazaya muhtaç olmuyorum. Evet, vaki kulli ayetun تدل على انه واحد بEytiyle, bu hakikat hakikatiyle tebarruz eder. İhtar. Kur'an'ın delaletiyle bulduğum yola gitmek isteyen için ve ona o yolu güzelce tarif etmek için Risale-i Nur külliyatı güzel bir tarifçidir. Rems arkadaş nefsin vücudunda bir körlük vardır. O körlük vücudunda zerre miskal kaldıkça hakikat güneşinin görünmesine mani bir hijab olur. Evet, müşahedemle sabittir ki kati yağini bürhanlar ile deliller dolu olan büyük bir kalede küçük bir taşta bir zafiyet görünürse o kör olası nefis o kaleyi tamamen inkar eder. Altını üstüne çevirir. İşte nefsin cehaleti, hamakati bu gibi insapsızca tahribattan anlaşılır. Remz, ey insan, senin vücudunun sahasında yapılan fiiller ve işlerden senin yedi ihtiyarında bulunan ancak binde bir nispetindedir. Bakık kalan Malikül Mülke aittir. Binaan aley kendi kuvvetine göre yük al, yoksa altında ezilirsin. Kıl kadar bir şuur ile büyük taşları kaldırmak teşebbüsünde bulunma. Malikinin izni olmaksızın onun mülküne el uzatma. Binaan aley gafletle, kendi hesabına bir iş yaptığın zaman, haddini tecavüz etme. Eğer mâlikin hesabına olursa, istediğin şeyi al ve yap. Fakat izin ve meşiyet ve emri dairesinde olmak şartıyla. İzin ve meşiyetini de şeriatından öğrenirsin. Remz Ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam! Gel o dersi benden al. Şöhret, aynı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır ve insanı insanlara apt ve köle yapar o bela ve musibete düşersen inna lillahi ve inna ileyhi raciun de o beladan kurtul